Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri, Cengiz Kapılı ve Bülent Erdoğan'a teşekkür ederiz. Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. Bugün hem sanattan hem de siyasetten ikisinin birleştiği çok önemli bir çalışma aslında. Pek çok atıfta bulunan bir çalışma. E, Quentin Skinner'ın bir monografisi Lorenzetti üzerine. Lorenzetti'nin daha doğrusu e, Siena'da yönetim binası üzerine yönetim binasının bir toplantı odasının duvarlarına yaptığı freskolardan yola çıkarak Rönesans öncesi kültürü İtalyan şehir devletlerini özellikle Siena'da cumhuriyetçi ideolojinin nasıl biçimlendiğini yönetim biçimleri üzerinde bir okuması bu. Lorenzetti'yi pek çok sanat tarihçisi okumuştur ama Quentin Skinner bir Cambridge okulu olarak bilinen ekolun içinde yer alan bir siyasi düşünce tarihçisi, politik e, e, siyaset bilimcisi. Kendisi de cumhuriyetçilik üzerinde yoğunlaşıyor çalışmalarında ve cumhuriyetçi ideolojinin oluşum klasik cumhuriyetçilikten günümüze modern cumhuriyetçiliğe kadar geçirdiği değişik evreleri inceleyen birisi siyaset bilimcisi. Cumhuriyetçili de canlandırmaya çalışıyor ama Cumhuriyetçilikle ilgili olarak çok yakından bir kavram daha var. Bu da kent humanizması, sivik humanizmi. Cumhuriyetçi ideolojinin bir ayrılmaz bir parçası. Bunu canlandırmaya çalışıyor. Quentin Skinner, modern zamanlarda tekrar ele alınıyor, ele almaya çalışıyor. Rönesans öncesi kültürde doğmuş olan, şehir kültür içerisinde doğmuş olan humanizmayı. Bunun şu açıdan önemli katılımcı yurttaşlık açısından önemli. İtalyan şehir devletleri. Bunlar hepsi zengin, tüccar oligarşilerin yönettiği devletler şehir devletleri aslında. Oradan katılımcı demokrasiye kesinlikle öyle. Nasıl yani geçiliyor. Evet. O da çok da tartışılır. Cumhuriyetle demokrasinin ayrıştığı bir yerler de var aslında. Tezi şu cumhuriyetçi ideolojinin köklerini antik Yunan'da değil de Roma'da aramamız gerekiyor. Cicero'da, Seneka'nın düşüncelerini aramamız gerekiyor. Ama çok önemli bir şey daha söylüyorlar burada. Özellikle Quentin Skinner ee, ve onunla Quentin Skinner'ın zaman zaman polemiğe de girdiği eleştirel bir ilişki içerisinde bulunduğu Hans Baron zaten kent hümanizması kavramının da, da yaratıcısı o Hans Baron. Burada kültürün hayatın dünyevileşmesi sekülerleşmesi de çok önemli. Sözünü ettiğimiz Freskolar dizisi dediğim gibi pek çok sanat tarihisi ele alıp incelemişler bunları üzerine oldukça yazılmış Bazıları bunu çok kişi yaygın eğilim Aristotocu düşüncelerin Hristiyanca yorumunda dayandığı, oradan kaynaklandığı, Aziz Thomaso'nun görüşleri temel alarak yapılmış olduğu bu resimlerin. E doğru. Yani Lorenzetti daha önce yaptığı katedrallerde bu Thomasacı ikonografiyi kullanmış. Aquino Akino, Aziz Akino, Tomasso'nun düşüncelerini yansıtan bir ikonografi kullanmış. Ama Siyana yönetim binasında ya da belediye binasının, yönetim binasının sözünü ettiğimiz o dokuzlar odası denilen temsilcilerin, dokuz temsilcilerin toplantı odadaki resimlerin hiç de Tomassocu ya da Aristocu görüşlerden değil... Rönesans öncesi humanizmadan, yani Rönesans humanizmasını hazırlayan humanizmadan kaynaklandığını, bu görüşleri yansıttığını, zaten e, kent yönetiminin ifadesi olduğunu olarak yapılmış ve bunlar da aslında dinsel motifler önleyin son hükümün, son yemeğin bazı sahnelerinde dünyevileştirilmiş bir versiyonlarını kullandığını söylüyor. Ve hepsini figür, oradaki freskolar, dizileri teker teker inceleyerek, aynı zamanda bir sanat tarihçisi kadar bu konuda bilgili olduğunu bize göstererek, kıyaslayarak neden onların Aristo'cu ve Thomas'cu görüşlerden değil de Senecacı ya da Kikerocu görüşlerden kaynaklandığını, klasik Roma e, yazarlarından, Roma klasik cumhuriyetçilikten kaynaklandığını anlat, anlatıyor ve çok da ikna edici anlatıyor. Türkçe baskısına yazmış olduğu bir ön söz var. Aradan geçen yıl içerisinde bakışının nasıl da zenginleştiğini de gösteriyor orada. Bir şeyden başlıyoruz, kuzey duvarındaki bir resimden, resimlerdeki bu kitabın içerisinde. Şimdi onun da kimliği, künyesini kitabın. Orada bir figür var, bu bir signore yönetici figürü bir kordonla adalet figürüne bağlanmış. Yani seçilen signoreler adalete bağlı olmalıdırlar. Bir elinde asası var. Gücü otoritenin, koruyuculuğunun şeyi, kalkan var bir elinde de. Simgesi bunlar. Aynı zamanda ayaklarının hemen yanı başında ona bir itaat ettiklerini söyleyen feodal beyler de var. Onlarda tüccarlar. Ona seçilmiş ama ona bağlı olduklarını gösteriyorlar. Ve burada İki şey daha söyle. Bu figür evet bir yargıç ama aynı zamanda Siyana şehrinin ta kendisi bu. Yani onun seçenleri de simgeliyor. Orada bazı hı hı. harfler vardı diyor omuzunda J V, J S harfleri. Bunlar Siyana'nın harflerini aynı zamanda Roma'nın sembolü olan, Roma şehrinin sembolü olan ve Siyana'nın da belirli bir tarihten sonra tem kabul ettiği ikizleri emziren kurt. Bunlar hepsi bunlardan yola çıkarak söylediği şu. Siyana bir yargıç olarak Siyana. Yani Siyana şehrini Yargıç olarak Yargıç ve Siyana şehrinin kendisi Bu figürde birleşmişler Aynı zamanda yönetici bizleri temsil ed Ederse tem Bizleri gerçekten temsil ettiği duygusuna Edinirsek bu duyguyu taşınırsak Orada bir adil yönetim vardır Adil yönetimin olduğu her yerde Dans eden insan figürleri var Orada bir de şehrin merkezinden gelen Bir ışığın altında dans ediyorlar insanlar. bu da Barışın olduğu yerde, herkesin payını alabildiği yerde ama bu pay nedir o da ayrı mesele. Çünkü bunlar sonuçta tüccar oligarşilerinin yönettiği şehirler. Bir de uyumsuzlar var bu şehirlerin içerisinde. Zaman zaman belediye binalarının, resmi binaları taşa tutan öfkeli insanlar da var. Onu da göz ardı edilmemek gerekiyor. Evet. Herkesin payına, bazıların payına çok büyük servet düşüyor, bazılarının payına da itaat düşüyebiliyor burada. Çok adil bir şey de değil ya. ama... Bunu 13. yüzyıl sonu, 14. yüzyılın ilk çeyreği içerisinde değerlendirirsek ve orta çağdan çıkışa çıkış olarak değerlendirirsek o zaman farklı tarihsel bağlam içerisinde okursak Quentin Skinner'ın yaptığı gibi bu o, o dans eden figürlerde işte barış içerisinde bir barış, uyum içerisinde yaşadıklarını şehir halkının gösteriyor. ...barışın olduğu her yerde zenginlik olur... ...ihtişam olur diyor. Burada çok dikkatli okumaları var. Yani neden Thomas Hac'ı neden skolastik... ...olmadığını, neden seküler bir dünyayı... ...yarattığını en ayrıntılı... ...birlerine kadar incelemiş... ...Quintin Skinner. Yani bir sanat tarihçisi kadar... ...bilgili. Lorenzetti'nin... ...San Francisco Kilisesi'ndeki yaptığı... ...freskolara da bakmış. Yönetim binasındaki... ...freskolara bakmış. Birisinde gerçekten... ...dinsel bir şey var. Toskanalı bir sanatçı var olarak Lorenzetti var. Diğerinde ise... Seküler bir resimler yapan ya da dinsel motifleri dünyevileştiren bir Lorenzetti var. Cumhuriyetçi ideoloji yansıtan bir Lorenzetti var. İkisi arasındaki farkı bulmuş ve o figürleri o kadar incelemiş ki. Örneğin ılımlılık, erdem olarak bir ılımlık i̇ki, iki, Elinde de kase taşıyan, iki, ta, ka, su, kaseden diğerine su döken ılımlılık. Buradaki ılımlılık... Kıvam anlamına geliyor. Doğru. Bu anlamda kıvam ele olarak şey yaparsanız e, kilisede yaptığı şeyde ılımlılık figürün elinde kaseler var. Bu Thomas Hacı. Aziz Akionalı Thomas Hacı. ardıllarının ve kendisinin söylediği ılımlılık. Kıvamında yap her şeyi. Aşırılıklara kaçma. Evet. Ama bir de toplantı bina duvarında, toplantı bir odasının duvarında yaptığı bir ılımlılık figürü var ki orada kum saati taşıyor elinde. Zamanı iyi kullan. Ne zamanında bir şeyi zamandan önce yap ne de zamandan sonra yap. Bu da kikerocu bir ılımlılık anlayışı. Arasındaki farkları bulmuş. Yani ne kadar dünyevileştiğini o figürlerde, bu ayrıntılardan yakalanmış. Evet yani sanat üzerinden okumak, siyaset bilimini sanat üzerinden okuyarak geliştirme çabası da çok hayranlık tabii, verici tabii. bir. Tabii yani... tabii. Bu bir şey değil e, siyasi metin değil ama sanat eserinden o freskolar dizisinden yola çıkarak siyasi tarihinin yazılabileceği. Evet gösteriyor. çok ilginç yani evet, siyaset yani, tarihi ve siyaset bilimini evet. ama doğrudan doğruya freskolar ve sanat eserleri üzerinden evet. yorumlamak gibi bir işe girişiyor ki doğrusu çok kayda değer bir evet. çaba. Bir de şunu da ekleyelim istersen. Genelde tarih yazımında aslında o resmi belgeleri yani küflenmiş bazı belgeleri okumak bunlar tabii ki tarihin belki de asli kaynakları. Ama onun dışında başka kaynaklar da kullanılabileceğine dair tezler aslında oldukça da... E, uzun zamandır savunuluyor. Mesela Hayden White'ın bizim de programlarımızda söylemiştik. Kennedy'nin öldürülüşünün, tek Dallas'ta öldürülüşünün kaydeden o video görüntüsünden yola çıkarak Amerika'nın yakın tarihinin yazılabileceğini söylemişti o 2-3 dakikalık şeyde. Yani görsel olanın da kullanılabileceğini eee <gülüyor> söylemiş. Tarihi belge olabileceğini söylemişti bunların. O da bir amatörün rastgele çektiği görüntüler. Arabadan geçerken bunun çok önemli bir tarihi belge olduğunu söylemişti. Yani siyah oradaki bir defalarca gösterip anlamı bulanıklaştırılması ben bir tarihçi onu baktığında o iki dakikalık, bile en fazla üç dakikalık o görüntülerin içerisinde pek çok şey okuyabileceğini söylemişti. Evet satır okumak diye de böyle, yani çok ayrı bir hikaye bu evet. sanat okuma meselesi çok önemli. Peki önce bir sürü müzik dinleyerek sonra devam edeceğimizi söyleyelim. Johnny Mitchell'dan All I Want adlı şarkıyı dinliyoruz. Johnny Mitchell'dan dinledik All I Want Cuma adlı adamlar programı Bu program açık radyo 94.9'da yani diyor biliyorsunuz Ve Halil Turhanlı ile Ömer Madra'nın Konuştukları bugünkü Konu Quentin Skinner'ın Dost Yayınlarından Yayınlanmış bir kitabından Kalkıyoruz Sanatçının bir siyaset Düşünürü olarak portresi Ambrogio Lorenzetti bu kitabın e, üzerinden kalkarak işte tam da üzerinde kitabın da başlığının konuş, konumlandığı konuyu yani sanat üzerinden siyaset bilimi ve özellikle de Rönesans İtalya'sında katılımcı demokrasinin nasıl anlaşılabileceği ve geliştiğinin üzerinde konuşuyoruz. Evet Ali. Evet, e, Quintin Skinner'ın Cumhuriyetçi ideolojinin ...modern zamanlarda canlandırmak isteyen siyaset bilimcilerinden, siyasi düşünce tarihçilerinden birisi olduğunu söylemiştik. Kitabın sonunda bu incelemeyi şöyle bağlıyor. Kent humanizması ve cumhuriyetçi ideolojinin bir özelliği olan kent humanizması... ...cumhuriyetçi ideolojinin içinde doğmuş olan kent humanizmasının köklerini eğer araştırmak istiyorsak... ...onu Romalı bulacağız, Romalı yazarlarda bulacağız ve... Siyanadaki e, yönetim biçimini biçim e, yönetim biçim üzerine yazan düşünen yazarlarda aslında o Romalı yazarlardan yani Kikerodan ve Senekadan özellikle Kikerodan e, etkilenmişlerdi. Şimdi burada bu tez Yunan, antik Yunan'a değil de Roma'ya bakalım cumhuriyetçi ideoloji olarak. Bu Hı? çok ilginç aslında genellikle çünkü demokrasinin kökenleri daha çok akademi Yunan'da eski Yunan evet. özellikle de Atina demokrasisinde filan araştırılır. Fakat bu, pek bu. çok sorun da var orada. Yani cumhuriyetçilik hep cumhuriyetçilikle demokrasi eş anlamlı mı sonuçta geliyor? Evet. Zaman içerisinde. <gülüyor> yani biz bugün bu soruyu soruyoruz. Yani Fransızlar da mesela çok tartışıyorlar. Roger Döbre'nin bir sözü var. Çok ilginç bir söz. Tartışma da var. Cumhuriyetle demokrasi arası tartışılırsa ben cumhuriyetçiyim. Bitsinden bir söz söylemişti yanılmıyorsam galiba. Yani ikisinin Çatıştığı da olabiliyor. Evet. Ama Quentin Skinner'ın idealindeki cumhuriyet evet öyle. Yani demokrasiyle eş anlamlı. Hatta kent humanizması terimini yaratan e, Alman Burger Humanismus terimini bulan 1929'da ilk kez kullanan Hans Baron da e, demokrasinin e, burada aynı anlamda kullanıyor. Yani o da demokrasiyle cumhuriyetçiliği eş anlamda kullanıyor aynı, aşağı yukarı. Üstelik e, Hans Baron kent humanizmasını Weimar dönemindeki yani Alman kültüründe Hitler'in iktidara gelişini hazırlayan koşullara bir alternatif olarak ortaya koyuyor. Yani orada az ya da çok bir liberal eğilimler var, bir demokrasi var. Bunları küçük gören bir böyle Nietzscheci, bireyciliği çok öne çıkaran, demokrasinin getirdiği değerleri de küçümseyen, onları hatta aşağılayan bir eğilimler var. Alman aydınları arasında da bu önünü görememezlik. İşte orada verdiği örnekler var Hans Baron, Stephen George, yüksek kültürü kutsamak, halk kültürünü aşağı görmek, halkın eğilimlerini aşağı görmek. Bunlar içinde bu tehlikelere karşı, Weimar Cumhuriyeti dönemindeki bu tehlikelere karşı kent humanizması kavramını ortaya atıyor. İngilizce civic humanizmi, Almancısı burger Bürgerhumanismus dediği şey. Burada Hans Baron'un farklı bir tarihsel ana işaret ediyor. Quintin Skinner'dan. O Quintin Skinner Siena'ya, o Toskana'daki bir şehir Siena'ya yönelirken e, Hans Baron'un biraz daha ileri bir tarihe, e, bin, dedikleri, 1400 dedikleri 1400'lere. Evet. Şey e, Quintin Skinner'ın sözünü ettiği dönemde Siena'daki yaptığı 17, 1337 ile 40 tarihleri arasında zaten yapılmış bu e, resimler. 3 yıllık dönemde e, Lorenzetti yapmış resimleri. Hans Baron'un sivik e, kent humanizmasının doğuşu olarak tespit ettiği tarih 1400'ler 1400'lerin e, yarısına yaklaşırken Floransa'da önce Fransız monarşisinin istilasına daha sonra da Milano'ların e, Milano'lu Visconti'lerin istilasına uğruyorlar ve bu Floransa halkı arasında bir dayanışma. Biraz da patriotik, yursever bir dayanışma. Şehirlerini korumak için şey, bir araya geliyorlar. Bu dayanışma ama yeni, modern bir toplumsallık biçimi de doğuruyor. İşte kent humanizması bu. Yani aktif vatandaş buradan doğdu diyor şey Hans Baron. Ama burada baştan söylediğimiz yani Colin Skinner'la bir şey var, çelişki var. Daha doğrusu küçük bir uyuşmazlık var. Küçük ama... Önemli bir noktada önemli. De evet. Peki bir şey soracağım bu noktada Halil. Ee, yani kent humanizması, humanizması, Bürger humanizması dediği Ansparo'nun e, bu demokrasiyi, ya yani aktif vatandaş, yani katılımcı e, şehrin işlerine, siyasi işlerine, hayatına katılan. Vatandaş tipinin doğduğunu geliştirdiğini e, bu kentlerin söylüyorlar öyle mi? Evet, bu. evet, evet. Yani kentin yönetiminde e, yönetici kendileri seçiyorlar kendi yöneticinin aynı obonda kontinjenler aralarında hiç bir şey, fark evet, Yöneticinin kendilerini temsil ettiklerine inanıyorlar, öyle düşünüyorlar. Adil bir yönetim için zaten o yöneticiye birçok yetkiler veriyorlar. O yetkiyi onları yetkilerini ifa edebilmesi için kullanabilmesi için onu kendilerinin temsilcisi olduklarına inanmaları gerekiyor zaten. <Gülüyor> Ama şöyle de bir şey var. Fransız monarşisinden sonra Florensa'daki o tüccarlar tüccar, tüccar aileleri, tüccar oligarşisinin bir zaman anlayışında bir değişiklik var. Daha doğrusu tarih anlayışında bir değişiklik var. Yani iyi olan daha önceki daha despot rejimlere göre, yönetimlere göre, daha liberal olan yönetimler her zaman kazanırlar gibi bir anlayışları var. Şeyde. Ve tarih daha da hemen ileriye gider. İyi olanlar kazanırlar. Böyle bir zaman anlayışı yerleşmiş onlarda. Bu tabi orta zaman anlayışından farklı. Ama istila karşısında bayağı da zarar görüyorlar. Zaman zaman kötülerin de daha otoriter rejimlerinde Fransız monarşisinin kendine baskısı karşısında her zaman iyinin galebe çalacağını galip gelemeyebileceğini düşünüyorlar. <gülüyor> Machiavelli'nin görüşleri de buradan doğuyor. Realist olalım. Evet. Yani zaman zaman işte prens kötü de şeyler yapabilir gayesi Gaye vasıtayı meşru, meşru kılar anlayışı da buradan doğuyor. Bu istila karşısında hem dayanışıyorlar doğru ama dışta kendilerini korumak için daha da gerçekçi davranmaları gerektiğinde e, kavruyorlar. Ama senin söylediğin gibi sonuç şu da önemli. Yani evet kamusal alan açılıyor burada. Yani e, kent humanizması orta çağındaki e, münzevi kendi içine kapanmış cemaatlerinden farklı modern, bir toplums modern toplumsallığında Temelleri burada atılıyor. Evet burada çok bana önemli gözüken şeylerden biri söylediklerin arasında, aktardıkların arasında. O da şu yani bu tarz bir sadece aydınlanmayla ilgili bir mesele değil. Yani Rönesans Çağ İtalya'sına bakıldığı zaman sadece böyle bir aydınlanma ve rönesans değil, asıl demokrasinin katılımcı demokrasinin, aktif vatandaş kavramının e, temellerinin atıldığı siyasi bir toplumun, bir siyasi toplumun e, nüvelerini öyle. görmek e, çok önemli. Yani bunu aydınlanmayla illa bitiştirmek e, zorunluluğu da yok aslında. Şöyle söyleyelim, yani Hans Sparrow'nun e, karşı çıktığı bir düşünce var orada te, şey, Jakob Burkhardt'ın Rönesans hmm. üzerine yazmış. Rönesans e, yeni bir insan türü yaratmıştır. Yeni bir birey, birey yaratmıştır. Yani özel birey, kültürlü. Ee, Jakob Burkar sadece bireyi dikkate alıyor. Rönesans'ın yarattığı bir de toplum var. İşte ben de tam da bunu evet. kastetmek istedim. Yani aydınlanma çağıyla böyle bir birey kültürlü işte aşkın daha önceki görüşlerin ötesine geçen bir birey anlayışının İlla e, kamusal alandaki bu faaliyet ve demokratik gelişmelerle bağlantılandırılması şart değil. İkisi ayrı şeyler. Onun için Bürkart benim de evet. aklımda vardı zaten. Evet. Bir de şu var, bu düşünceler o kadar yani toplum olarak toplum, birlikte insanların karar verebilmeleri, yani signore seçebilmeleri, yöneticileri seçmeleri çok önemli. Daha sonraki evriminde bu tür cumhuriyetçi ideoloji, aslında bire, liberal bireycilikle de çatışıyor. Liberal bireyciliğin e, antitezi haline geliyor. Hı hı. Atlantik ödesindeki mesela komüniteryenler, cemaatçi düşünce tamamen Hans Poro'nun düşüncelerinden yani kent humanizmasından esinini buluyor. Hatta İngiltere'de de İngiltere'deki liberal parti, VİK'lerin karşılığı lokçu, bireyciliğe karşı bir, bir kent humanizmasını savunuyorlar. Bir Yeni Zelandalı sanıyorum Pocock. İngiltere'deki kent humanizmasının bireyciliğe liberal bireyciliğe karşı olduğunu söylüyor. Atlantik ötesinde böyle bir evrim geçiriyor. Yani komüntaryen, yani cemaatçi görüşlerin temelini oluşturuyor evet, kent hümanizmi. Bir müzik daha dinleyelim. John Lennon'dan Whatever Gets You Through the Night adlı çok tanınmış parçasını dinliyoruz. <gülüyor> light Whatever gets you through the night John Lennon'ın şarkısını dinledik Cuma'lı adamlar. Açık radyoda devam ediyor. Yarım saatimiz dolarken esas itibariyle Dost Yayınları'ndan e, yayınlanmış bir kitabı esas alarak oradan e, Rönesans İtalya hatta Orta Çağ'ın öncesinden başlayarak Orta Çağ'ın başlangıcından başlayarak toplumdaki e, katılımcı demokrasi diyebileceğimiz kamusal alanın doğuşu üzerinde. Bunun da bir sanat üzerinden de okunabilmesinin mümkün olma olmadığını Quentin Skinner'ın sanatçının bir siyaset düşünürü olarak portresi Ambrojo Lorenzetti adlı kitabına da dayanarak kısmen yapıyoruz. Ama arada hümanist, kent hümanizması kavramı üzerinde de duruyoruz. Bürger Humanismus diye Hans Baron'un da adlandırdığı Oradan da çeşitli düşünceler arasında dolanıp duruyoruz işte. Valentin Skinner aslında Lorenzetti'nin resimlerinin kent hümanizmasının kent yansıttığını. Çünkü kent hümanizması cumhuriyetçi ideolojinin bir, bir biçimi aslında. Burada Hans Baron bu terimi ortaya atan, terim ona ait. O Floransa'nın biraz daha diğer, hepsi zengin. Yani Milano. Florensa, Venedik hepsi de ihtişamın, çok ihtişamlı tüccar şehirlere zengin. ve Aynı zamanda bu zenginlik ve adil bir yönetimin sanatta da, güzel sanatlarda da ilerleme kaydedebileceğini kanıt olarak gösteriyor Hans Floransa Florensa örneğinden çıkarak. Hepsi için geçerli ama Florensa için iki kez geçerli belki. Evet. O, yani bir üstünlüğü var. Florensa'nın ideolojik temelini... Petrarka'nın humanizması var. Bir de o 1400'lerde Floransa halkının yaşadığı, atlattığı iki tehlike. Birisi Milanoğlu'nu Viskontilere karşı, diğeri de Fransız monarşisine karşı. Şehir halkının bu devre uğradığı, Cumhuriyet'in uğradığı saldırı karşısında bir gösterdikleri o dayanışma. Bu iki şey kent humanizmasının Cumhuriyetçi ideolojinin de iki temeli Florensa'da görülen iki temeli olduğunu söylüyor. Bir şey daha söylüyor aslında. Ee, kuzeyli kapitalizmin gelişmesini e, konusunda yaygın Weberci paradigmayı biraz da alternatif ortaya koyuyor e, Hans Baron. Weber Protestan ahlakının evet. şey olduğunu söylerdik. O bu kuzeyli bakış açısı. Kapitalizmin doğuşundaki evet. oynadığı önemli Biriktir. rolü. İşte, biriktir. Biriktir, az yaşa, çok çalış, kazan ve biriktir. Ama Floransal'daki diğer şehir devletlerini tam tersi görüyoruz. Fazlasıyla dünyevi bu insanlar. Bir kazanıyorlar ve yaşıyorlar hayatlarını. Burada kapitalizmin gelişmesinde ve demokrasinin de Batı'daki demokrasinin de Batı dünyasındaki demokrasinin gelişmesinin kaynağında seküler, türten ahlakı değil, kapitalist protestan ahlakı değil. Ama dünyevileşmeyi, sekülerleşmeyi görüyor ve onun altını çiziyor Hans Poron. Bu çok önemli. Ama buna karşı bir şey daha var. Demin adını andım Pakokun. Ee, o da şunu söylüyor Pakok. Aslında diyor... E, Evet kent humanizması terimini o da kullanıyor ama kent humanizmasının yani şehir devletlerinin geçirdikleri krizler karşısında kent humanizmasının aldığı bir biçim var. Aristocu görüşlerle bu aristocu görüşlerin Hristiyan skolastik zaman anlayışı içerisinde oturtulmasıdır diyor. Ve geçirdikleri ilk krizde de Hristi hemen dinsel önlemler görüyorlar. Yani Cumhuriyeti Savonara'dan galiba şeyin Floransa'da pek çok sanatçı Botticelli'de dahil hepsini etkileme Olan ...hem reformcu ama bir yandan da çok derece tutucu. Cumhuriyeti, cumhuriyeti Hristiyan ruhu enjekte etmek, aşılamaktan söz ediyor. En küçük kriz zamanında da dine döndüklerini söylüyor Pocok burada. Hmm. Dinden yani Hans Baron'un söylediği kadar da sekülerleşmenin kuvvetli olmadığını, kopmanın bu kadar kuvvetli olmadığını vurgulamaya çalışıyor. Ama şu var, kent hümanizmi gerçekten... Orta çağ yaşam biçiminden çok farklı bir hayat tarzını ifade ediyor. Dünyevi değerlere değer vermek, hayatı kazanmak ve yaşamak, çılgınca değilse de yaşamak, yani pürtenler gibi de hayattan elat tek çekmemek, yarını ertelememek, her şey ya da uzak ya da orta vade, orta geleceği, orta geleceği ertelemek, aktif bir hayat yaşamak. Bu aktif hayatında en temeli şehirle ilgili şey, e, konularda kendini sorumlu hissetmek. Şehri korumaktan tutalım da şehrin yöneticisini denetlemek de. Evet eylem yapmak, denetlemek, evet. hesap vermeye davet etmek filan. Peki Weberian görüşten bu şekilde e, bir ayrımı var. Yani Weber'in işte hiçbir zaman bitmeyecek, kurtulamayacağı, arındıramayacağı kendini günahlarından... ...biraz olsun azaltabilmek için o günahlarını... ...işte ömür boyu çalışıp biriktirip ve yememek aslında. Evet. Püriten ve baya tutumlu bir hayat sürdürür sürdürmesinin... ...bu kapital birikimini, sermaye birikimini sağladığı... ...ve kapitalizmi kurduğu görüşü ile... ...buradaki Orta Çağ İtalya'sı arasında bazı farklar var herhalde. Evet, tabii ama şu... E Modern şehir kültürü olarak da model alınabileceğini söylüyorlar. Ee, özellikle Quentin Skinner, kent şehir yani modern hayatın içerisinde de bunun canlanabileceğini, insanların aktif yurttaşlık biçiminde evet. canlanabileceğini söylüyorlar. Bir şey, demin e, kent humanizmasının bu cumhuriyetçi ideoloji, Atlantik ötesinde Amerika'da özellikle e, liberal bireyciliğe karşı e, komünteryenlik olarak biçimlendiğini söylemiştik. Geliştiğini söylemiştik. Burada bir şey var. O komüniter yani okuduğumuzda belki önümüzdeki programlarda Michael Sandel'in görüşlerini falan buraya da getiririz yatırırız masaya. Ee, orada bir yandan çok şeyler. Onların görüşleri aslında 1970'lerin sonlarında o ...fazlasıyla neoliberal... ...aşırı gözünü hırs... ...kar hırsı bürümüş bireyciliğe karşı... ...bir alternatif olarak ortaya çıkmıştı. Bir yönlerle çok solda görünüyorlar. Fakat böyle görüşleri var ki... ...bazen de insanın... ...onlarla aynı... ...saflara gelmesi de mümkün değil. Mesela askerlik konusunda... ...yani paralı askerliğin kalksın... ...herkes askerli vatan görevi olarak yapsın gibi... ...böyle bir jingolizm de var şeylerde... ...onlarda... Kabul edilecek bir şey değil bana göre. Evet oldukça şöyle. dar bir evet. çıkarın e, savunuculuğunu yapmak oluyor tabii o. Tabii bu şehirlerin o zenginlikleri, tü, bu büyük tüccar şehirlerin zenginlikleri o da doğru. Yani e, uyumdan ne anlaşıldığı şey yapılabilir, soru işareti olabilir ama e, o zenginliğin, refahın, dünyeviliğin, ...hayatı yaşamanın bir göstergesi olarak... ...gerçekten de büyük o sanat eserlerinde... ...doğmuş olması çok önemli. Protestan kültüründe böylesi bir şey... ...düşünlemez herhalde. Biriktiren... ...kendisini sanata açan bir şey değil. Evet. Değil. Şey. Burada o var. Yani Hans Baron'un... ...işaret ettiği o... ...dünyevi olmak sadece... ...sanata açılmak, dünyevi zevklere de açılmak... entelektüel zevklere açılmak... ...Demek Floransadaki insanların... Bu bakımdan da önemli olduğunu düşünüyorum ben de yani görüşleri. Ama ben sonuçta e, cumhuriyetçi ideolojinin canlandırılmasına pek çok itirazlarda olabilir. O itirazları da çok ciddi buluyorum. Evet yani karmaşık ve önemli bir konunun etrafında ve hatta içinden girip çıkarak dolaşıyoruz. Bir şarkı daha dinlemenin uygun olduğunu düşündük, düşündük ve J.J. Chains of Love adlı şarkıya kulak veriyoruz şimdi. change of love will follow you don't matter what you do free my mind from this vice Chains of Love, J.J. Kale'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Cumarlı Adamlar açık radyoda devam ediyor ve şehir, kent hümanizmasından bahsediyoruz genellikle. Evet, e, kent hümanizmasının e, ortaçağ İtalyan şehir cumhuriyetlerinde doğduğunu, cumhuriyetçi ideolojinin e, bir biçimi olduğunu, bir yansıması olduğunu, bir görünümü olduğunu söylüyoruz. E, Hans Baron'a ve onun Eleştirel ilişki bundan bulunan Quintin Skinner ve Pocock'a dayanarak. Ama ne olursa olsun kent yumanizması ve kent cumhuriyetleri o monarşiler çağında daha ileri bir yönetim biçimini şey yapıyorlar. Çok demokrasik, demokratik olmayabilir. Tüccar ailelerin seçtikleri yöneticiler idare ediyorlar sonra şehrin yazgısına. Onlar hakimler. Ama 14. yüzyıla, 13. yüzyıla, Rönesans öncesinde ve Rönesans'ı hazırlayan bir yaşam biçimi olarak, bir düşünce, bir siyasi düşünce olarak gerçekten de o tarihsel koşulları içerisinde, tarihsel bağlam içerisinde, ki Quentin Sikin hep hatırlatıyor, tarihsel hı hı. bağlamı içerisinde düşünmemiz gerekir bunları diyor bize. Evet, oldukça da ileri bir aşamayı şey yapıyor. Evet, modern demokrasi düşüncesinin doğuşunda Hans Baron'un da söylediği gibi, vurguladığı gibi, bu Cumhuriyetçi Özgürlük Anlayışı'nın, Monarşik e, tiranlığa karşı çarpışarak mücadeleyle gelişen kendisini koruyan ve geliştiren bu kent cumhuriyetlerinin e, modern demokrasi düşüncesinin doğuşunda elbette katkısı var e, belirli bir katkısı var. E, en önemli katkısı da herhalde ki hayatın dünye birleşmesine, e, sekülerleşmesine, seküler ekonomik, sosyal ve politik düşüncelerin ideallerin seküler bir temelde biçimlenmesine, ortaçağ çileciliğinin, müzeviliğinin ve sofuluğunun yerini sanatı, güzel sanatlara, o güzel sanatlarda da evet dinsel sanat da vardı ama sanatın sekülerleşmesi, sanatın dünye birleşmesi, Önem, en önemlisi de bilime güvenmek, bilime güvenmek biliminin üstünlüğüne güvenmek. Bunun tabii ki sonraki aşamalarda olumsuz neticeleri olacak. İnsanlar kendilerini teknolojiyle yani çevirenmiş teknolojiyle. ve teknolojinin egemenliği içerisinde, teknoloji, Haydager'in deyişiyle teknolojinin içerisinde bir düşmüş bir yaşam biçimi içerisinde bulacaklar. Ama yine tarihsel bağlamı içerisinde, yine tarihsel koşulları içerisinde o sofuluğun yerini bilinme inanç alması o anlamda o koşullar içerisinde önlem Bir de Baro'nun diğer programın akışı içerisinde birkaç kez vurguladık. Hans Baro'nun kent humanizmasını ve Florensa'nın çok önemli bir yeri olduğunu, tarihsel bir dönüm noktası teşkil ettiğinin oluşturduğunu söylüyor. Ama diğerleri içinde, bana kalsa diğerleri içindeki, şimdi söyleyeceği şey, bu kent cumhuriyetleri Antikide'ye bakmışlardır, geriye bakmışlardır ama geleceğe moderniteye de işaret etmişlerdir, modern işaret. Yani bu noktada benim demin söylediğin bir cümleden kalkarak söylemek istediğim bir iki şey var. Yani bilimin hayati önem taşıdığı, bilimin bize kamuoyuna ulaştırdığı bilgileri kullanarak, bilgiyi kullanarak toplumu ve dünyayı değiştirme çabasına girmemiz meselesi sonradan senin dediğin gibi çok önemli bir kırılmaya da uğruyor ve işte teknoloji her şeyi çözer beyaz atlı prens gibi Teknolojiyle sorunlarımızı çözeriz anlayışına da yol açan bir aşırılığa kayıyor ama şimdi günümüzde de mesela bir paralellik çekmek, bir analoji yapmak mümkün olursa bu küresel iklim değişikliği gibi çok gezegenin önündeki fevkalade önemli bir tehlikeye karşı bilimin sesine kulakları tıkamak ve tekrar canım bir teknolojik çözüm bulunur anlayışını da zihnimizin arka planında bir yerde tutarak bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Ya inkar ediyoruz bilimin söylediğini ve bazı bilim insanları da şey diyorlar mesela James Hansen filan bilim adamları. Ya bizim de herhalde hatamız var bu tehlikenin büyüklüğünü iyi iletemedik diye kendilerine de suç buluyorlar ama bence... Suç bilim insanlarından çok onu anlamak istemeyen ve bu düzeni sürdürmek isteyen politikacılarda ve hatta biraz da bireyler olarak bizler Biz hepimizde var. Şimdi teknolojiyi de reddedi, bütünüyle reddedilecek bir şey değil. değil yani elbette. teknolojiyi dönüştürmek lazım. Ama teknolojinin esiri olduğumuz, teknolojinin bizi egemenliği altına aldı. Yani elimizin altında, gene Haydekere dönüyorum, elimizin altında bulundurduğumuz araçlar, gereçler aslında... Onlar bizim için hayatı kolaylaştırdığını düşünüyoruz. Oysa onların biraz tut, tutsal olmuş olduğumuz kesin. Bunu fark edemiyoruz. Hatta Ama daha o, çok da kendi yarattığı sorunları çözmek için teknolojiye tekrar başvuruyoruz. Yani teknolojiyi kullandıkça onun yan etkileri olarak bir sürü bela geliyor. Tabii i̇şte, tabii. Çevre tabii. Hayatı kolaylaştırırken hayatı geleceğimizi... Hayatı de... çeviriyor. Evet. Yani, <gülüyor> Aslında bazı e, ta, şey. Çok... Uygun bir söz müdür tabutumuza çivit takıyoruz Aynen öyle. Jacques Ellul'ün evet. açıklamaları da o açıdan sayende öğrendiğim bir düşünür. Son derece önemli ama söylediği şeyler. Evet burada bu özgürlük anlayışının dediğimiz gibi erken Quattrocento'da 1400'lerdeki o sanat akımlarının sanatın boy vermesine filizlenmesine de yol açtığını söylüyor. Konuyu kapatmak sonuna da yaklaşıyoruz. Hemen toparlayalım. Burada yeni bir cemaatçılıktan yani orta çağdaki toplumsallıktan, orta çağdaki insanlardan farklı, orta çağ toplumundan farklı olarak yeni bir kamusal insan yaratıyor kent hümanizmi. Yani yeni bir kamusal, yeni bir toplumsallık biçimi yaratıyor. İnsanlar kendi sorunlarını çözüm bulmak kendini onunla çözüm bulma konusunda sorumlu hissediyorlar. Yani kentlerini evet e, e, oradaki e, şeylerle hoşnutsuzlar da var kentlerde. Biz tabi bizde adına konuşuyorlar belki de. Onları biraz ikinci bir anda tutuyorlar ama kentlerini korumak için e, insanlar bu konuda sorumlu hissediyorlar. Burada aktif yurttaşlıkta bu bakımdan da e, Quentin Skinner ve diğerleri, Evet, bunu, bunu bu noktada bir milim açı, açmaya çalışırsak yani kendi seçtikleri yöneticileri, işte doğucuları bilmem neleri e, teokratik yani Tanrı'dan alınmış bir evet. güçle değil. E, kendilerinin verdiği yetkileri ve üstelik de denetlenebilir yani evet. hesap sorulabilir bir şekilde gördükleri tüccar da olsa bu sınıflar. Burjuva diyelim onları, işte evet, onların evet. adına hareket ediyor bile olsalar, bu aktif vatandaşlığın olmadığını göstermiyor tabii. A Önemli bir nokta. Aktif yani. vatandaşlığın köklerini orada bulunuyor. Quintus Sclini. Bu ama Quintus düşünceleri hatırlayacağız. Castoriades'in söylediği o Yunanistan'da özerk toplumla oralara gidip bakması ve evet, çok farklı ama kim haklı dersen, adi masarak söyleyeyim. Estaftla. Castoriades. Şimdi ee, orada demokrasi vurgusu var daha fazla. Evet ben de. Yani Roma'daki bu Roma'da kökenlerini arama şeyini de doğrusu koruyamamışlar işte evet. Roma'da sonunda evet. diktatörlüğe ne, nasıl ve öldürüldüğünü de görüyoruz Kikerolar'ın evet. özgür özgür i̇şte şey, demokratik biraz bu... cumhuriyeti savunan düşünürlerin. ...hayatlarını da kaybettiğini görüyoruz. Bizde kullanılan Cumhuriyet'ten farklı bir anlamda kullanıyorlar. O da kesin. Evet. Fransa'dakinden de farklı. Quentin Skinner'ın söylediği Cumhuriyetçilik. Biraz, biraz değil aslında öyle liberal bireyciliğe, liberal toplumun, neoliberal toplumun aşırı o bireyciliğine... ...sadece kendi çıkarları için hareket eden ve bunda son derece rasyonel bir davranış olarak gösterilen o bireye bir alternatif oluşturuyor aslında... O kent cumhuriyeti, kent humanizması, humanizması, insanlar arasındaki bir tür dayanışmayı teşvik etmesi bakımından, aktif yurttaşlığı teşvik etmesi bakımından. Kent humanizması aslında evet yeni bir kamusallık yaratıyor, yeni bir toplumsallık yaratıyor. Bir de yeni siyasal kültür, e, politik bir kültür yaratıyor aslında. E, bu da insanların e, zora düştüklerine dayanışmaları, şehirlerini savunmaları, o, kendileri için orası ortak bir me mekan olarak Birlikte paylaştıkları bir mekan olarak kabul etmeleri. Ve bu düşünceler Quintin Skinner'da kent humanizmasını Hans Baron'dan farklı olarak daha 13. yüzyıla biraz daha geriye çekip 13. yüzyıla taşıyor. Ama bu düşüncelerin, cumhuriyetçi düşüncelerin, Romalı yazarların özellikle ve onlardan esinlenen rönesans öncesi humanistlerinin humanizmayı, rönesans düşüncesini, Hazırladıklarını da söylüyor. Aradaki bir çatışma yok. Ee, ama Hans Baron daha 1400'lere kadar e, biraz daha uzatıyor, öne alıyor. Ve bu düşüncenin e, doğuşunu esas olarak o Florensa'da e, başlatıyor. Tabii bir yurtseverlik de var bu şeyde kamusallıktan söz ederken. Ama e, dediğimiz gibi Orta ortaçağ insanlarının o dinkinden farklı bir toplumsallık. Orta çağ cemaatlerinden farklı bir Toplumsallık da e, söz konusu. Bir şey daha söyleyeceğim. Adını birkaç kez andık ama fazlasıyla çok fazla da ya, söz edemedik. E, Pocokun, J.G.A. Pocokun, o da cumhuriyetçilik konusunda yazan, galiba Yeni Zelandalı Pocokun ama İngilt İngiltere'de ve o Cambridge okulunun içerisinde adını alınıyor. E, Atlantik geleneğini hiç, yani özellikle o inceliyor. Yani İngiltere'deki ve Atlantik... Amerika'daki gelenekleri ilginç ederek, Cumhuriyetçiliğin iç savaş sırasında İngiltere'de, iç savaşı izleyen yıllarda, demin başta programın başlarında söyledik kendini, e, lokçu bireyciliğe vik, bire, liberalizmine karşı Hı -hı. bir alternatif evet, olarak evet. sunuyor liber, Cumhuriyetçiliği ama Cumhuriyetçiliği bir program değil de aynı zamanda bir, çok daha programdan ziyade bir dil olduğunu veli, tarihsel zamanlarda, çok kritik zamanlarda kendisinin öncelikle bir e, linguistik bir temel bir dil olarak gösterdiğini, dayanışmayı teşvik eden insanlara, insanların söyleyemedikleri, ifade ede, ancak söyleyebildikleri, ifade edebilecekleri şeyleri hayata geçirebileceklerini gösterdiğini bu anlamda söylüyor POCOK'ta. Cumhuriyetçi ideolojinin canlandırmak isteyenlerden çok önemlerinden bir tanesi aslında o da. Evet, yani bunu toparlamak icap ederse eğer Quentin Skinner'ın da hem böyle sanat üzerinden tarihsel bağlamı fevkalade önemli bir şekilde hayatımıza getirmesi, yani bir tabloyu okuyarak evet. bir bütünüyle günümüze kadar getirebileceği bir siyaset e, bağlama koyması bir yana, bir de kitabın e, arka kapağında da e, gördüğüme göre bir ikinci şey daha yapıp, çok genel bir evrensel bir gerçeği de yani sadece öz yönetimin bulunduğu yerlerde barış ve adaletin sağlanabileceği gibi bir ön sözünde de bunu yazmış galiba sanatçının portresi diye. Sanatçının... Türkçe'ye basma yazdı bir ön söz var orada. Evet yani sanatçının bir siyaset düşünürü olarak portresine yazdığı bu Cambridge profesörü. Siyasal bilimci, siyasal düşünce tarihi e, profesörü Quentin Skinner'ın söylediği, getirdiği çok önemli bir şey evet. kitapla ikinci bir e, önemli vurgu yaptığı söyleniyor. O da öz yönetim, özerklik ancak barışı ve demokrasiyi, adaleti getirebiliyor diye Oldukça ilginç bir ortak iyiyi bulabilmek için iyi bir yönetici yani seçilen bir yöneticinin seçilmesi, yöneticinin nasıl olacağını, halkı temsil etmesi gerektiğini gösteriyor o freskolar ona şeyde. Zaten freskoların ismi de söylemedik aslında iyi yönetim. Evet, çok ilginç aslında. Yani gene kitabın arkasından okuyarak bir cümleyle bitirebilecek olursak 1337 yılında yapılmış resimlerin 2000 e... 2000'de yaşayanlara, 2000'lerde yaşayanlara söylediği sözler diye de yorumlanabilir. Evet bu şekilde de bitirebiliyoruz herhalde. Halil Turhanlı ile Ömer Madras ile şehir hümanizması üzerinde fikirlerle dolaştılar. Ve Marian Faithful'dan gelecek olan The Pleasure Song adlı şarkıyla da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. so much more so much more love to give i got so much more so much love so much more love left to give so much pleasure to Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri, Cengiz Bahçe Kapılı ve Bülent Erdoğan'a teşekkür ederiz. So Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.